Muhterem Hocam, 40 yaşındayım, 4. çocuğuma hamileyim, e, kordon bağlayıp, bağlatmayı düşünüyorum. Bu konu hakkında e, fikriniz nedir? Evet, e, tabii bizim fikrimizden ziyade bu olaya müştehitlerin bakışı nedir, onu Hı -hı. söylemek durumundayız. E, bir defa insan bedeninde üremeyi engelleyici, tamamen ortadan kaldır, kaldırıcı bir davranış sergilemeniz Hı -hı. caiz değil. Ancak e, çocuğu şu kadar olsun, onu temin amacıyla mesela hap kullanmak veya daha değişik metotlar uygulamakta dinen bir sakınca yok. Bazı alimler onu dahi mekruh görmüşler. Yani tedbir almayı mekruh görenler de var ama biz o noktada caizdir diyoruz. E, çünkü kunna nazilu Hadis-i şerifi var. Ayet-i kerimeler inerken biz azil yapıyorduk diyor sahabe-i kiramla bir tanesi. Bu konuyu yasaklayan bir ayet inmedi. Buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Hak evet çocuğun belirli sayıda olmasını temin amacıyla ön tedbire almaya cevaz vermiş. Bu tamam. Bu tedbirler alınabilir ancak... Kordon bağlatma ayrı bir meseledir. Bu tamamen yok etmedi ee, mi? Bu tamamen e, nesli üremeyi engelleyici bir davranış oluyor. E, biz buna caiz diyemeyiz, Ne e, niçin diyemiyoruz? Çünkü tamamen o vasfınızı yitiriyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Ancak şu halde caiz olabilir. Doktorlar derse ki bu beşinci doğum yaptığın takdirde ölürsün. Hayati tehliken var. O yüzden senin kordonunu bağlamamız gerekir der. E, bu konuyu ifade edenler de Allah'tan korkan bu işin mütehassısı eleman ise e, o zaman kordon bağlatmak caiz olabilir. Yine Böyle bir hayati de, risk varsa yani. Annenin hayati riski varsa kordon bağlatılabilir, caizdir. Anneye hayati risk oluşturmuyorsa e, çocukların sayısını sınırlamak ...caiz, ön tedbir... ...ancak... E, ...bu tür davranış caiz değil...